Ümmetin damarlarına enjekte edilen taze kan şehitler emre uyar. Her geçen zamanın bir önceki zamandan daha karanlık olduğu şu günlerde Allah'ın bu karanlığın içerisinde parıldayan muvahitler var etmesi Allah'ın subhanehu ve teala lütfunun ve kereminin ne kadar geniş olduğunu bizlere göstermektedir. O yine lütfunun ve kereminin bir göstergesi olarak kendi dinine hizmetkar kılmak suretiyle, bu muvahid gruba ayrı bir ihsanda bulunmuştur. Rabbimiz, ihsanda sınır tanımayıp, kendi yolunda dinine hizmet edenlere, bir başka lütufta daha bulunarak, onlara şehadeti nasip etmiştir. Şehadet, mahiyetini bilmeyenlerin yanında, sıradan bir ölüm gibi görünebilir. Ancak Kur'an ve sünnette şehadet, ölüm değil de hayat olarak, yenilge değil de, Zafer olarak adam kaybetmek değil de adam kazanmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle şehadetin nasıl bir lütuf olduğunu ancak Allah'ın kitabı ve Rasûlünün sünnetinden öğrenebiliriz. Yazımızın bu bölümünü Rabbimiz izin verirse şehadetin fazileti ve önemi konusuna ayırmayı uygun gördük. Başarı Allah'tandır. Şehitler diridirler. Ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Fakat bunu siz fark etmezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayet Allah yolunda öldürülenleri, kesinlikle ölüler saymayınız. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara lütfundan verdikleriyle mutlu olurlar. Onlar şehit olmayıp, Arkalarında kalanlara da hiçbir korku ve üzüntünün olmadığını müjdelemek isterler. Allah'ın nimetini, lütfunu ve Allah'ın müminlerin mükafatını asla zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Ali İmran suresi 169 ve 171. ayetler. Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili İbn Abbas radıyallahu an Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiştir. Uhud'da kardeşleriniz şehit olduğu zaman, Allah onların ruhlarını birer yeşil kuşun içine yerleştirir. Bunlar, cennetin nehirlerine varırlar. Cennetin meyvelerinden yerler ve arşın gölgesinde asılı bazı kandillerde barınırlar. Kendilerine güzel yiyecek, içecek ve yuva bulduklarından, keşke biri olsaydı da ölmediğimizi, cennette olduğumuzu ve rızıklandırıldığımızı kardeşlerimize ulaştırsaydı. Ta ki, cihattan vazgeçmeyip, savaştan geri durmasınlar, derler. Allah da, ben onlara ulaştıracağım diyerek, Ali İmran suresinin 169 ve 171. ayetlerini nazil etti. Ebu Davud, sahih bir rivayetle rivayet etmiştir. Cennete girdikten sonra, şehitlerden başka dünyaya geri dönmek isteyen yoktur. Cennete girdikten sonra, Şehitten başka tekrar dünyaya geri gelmek isteyen hiç kimse yoktur. Ve belki yeryüzünde olan her şey onun olsa da. Ancak şehit dünyaya dönüp Allah yolunda 10 defa öldürülmek ister. Zira şehitlere nedenle ikram edildiğini müşahede edip görmüşlerdir. Bir rivayette de şahadetin faziletinin nedenle büyük olduğunu görmüşlerdir denilmektedir. Buhari, Müslim Şehadet, borç dışında bütün günahlara kefarettir. Allah, şehidin bütün günahlarını bağışlamaktadır. Borç hariç. Müslim. Cebrail bana, Allah yolunda ölmenin borç dışındaki her şeyin kefareti olduğunu söyledi. Müslim. Şehide şefaat yetkisi verilmiştir. Kıyamet gününde üç sınıf insan şefaat eder. Bunlar nebiler, sonra alimler ve sonra da şehitlerdir. İbn-i Şehidin kendi ev ehlinden 70 kişi için şefaati kabul olunur. Ebu Davud. Allah katında şehitlerin altı meziyeti mevcuttur. Günahları bağışlanır, cennetteki yerini görür. Kabir azabından korunur. Kıyamet gününün büyük korkusundan emin olur. Vakar tacı başına konar ki, o taçtan bir yakut bütün dünya ve içindekilerinden de daha değerlidir. 72 iki huriyle evlenir, ve yetmiş akrabası için şefaati kabul olunur. Tirmizi, sahih bir senetle. Şehitler Fatiha'da geçen, kendilerine nimet verilenlerdendir. Namazlarımızın kendisiyle sahih olduğu Fatiha suresinde, Rabbimize şöyle niyaz ediyoruz. Bizleri kendilerine nimet verdiklerinin yoluna hidayet et. Fatiha suresi 7. ayet. Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kişilerden olmayı temenni ediyoruz Rabbimizin huzurunda. Peki kimdir bu kendilerine nimet verilenler? Rabbimiz nimetlendirdiği kişileri şu ayeti kerimede zikrediyor. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Nisa suresi 69. ayet. Şehitler kabir suali ve sorgusundan muaftırlar. Bir sahabe Rasulullah'a sordu. Ya Resulallah, kabirde niye her mümin sorguya çekiliyor da şehitler çekilmiyorlar? Rasulullah, başlarının üstündeki kılıcın parıltısı sınav olarak şehide yeterlidir diye cevap verdi. Nesai. Şehidin başının üstünden vızır vızır geçen mermiler, onu ıskalayan her şarapnel parçası Yakınına düşen her bomba, ona sınav olarak yeterlidir. Allah katında, şehitlerin altı meziyeti mevcuttur. Günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Kabir azabından korunur. Kıyamet gününün büyük korkusundan emin olur. Vakar tacı başına konar ki, o taştan bir yakut, bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. 72 iki ile evlenir. Ve yetmiş akrabası için şefaati kabul olunur. Tirmizi, sahih bir senetle. Şehadetin fazileti ve önemine dair bu nasları okuduktan sonra, bunu yaşayan insanların hayatlarını incelediğimizde, şehadetin gerçekten ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu, Allah'ın her kişiye değil tabiri caizse, her kişiye bu nimeti tattırdığını yakinen anlayabiliriz. Allah, bir topluluğun içinden azınlığa nimetini verir, onlara hidayeti nasip eder. Hidayeti nasip ettiği bu topluluğun içinden de yine az bir kesime nimetini verir. Onlara kendi yolunda hizmetkar olma fırsatını nasip eder. Bu hizmetkar grup içinden de çok az kişiye nimetini verir, onlara şehadeti nasip eder. İslam tarihi, aynı zamanda şehadetin de tarihidir. İslam'ın tarihi şehitlerle doludur. Ama her şehadet zaferin postacısı olmuş, her şehit davaya taze kan pompalamıştır. Birilerinin artık dünyada olmuyor oluşu yenilginin değil, zaferin başlangıcı olmuş, her şehit bize zaferin müjdesini vermiştir. Bugün dünyanın dört bir yanında, Allah için çalışıp şehit düşen kardeşlerimiz mevcuttur. Ama sakın zannedilmesin ki, bu şehitler birer kayıptır, adam eksikliğidir. İslam gemisi kanla yürür. Ne kadar çok şehit kanı olursa, o kadar çok yol alır bu gemi. Bu mazide böyleydi, bugün de böyledir. Rabbimizden temennimiz, bize hidayet ettikten sonra ayaklarımızı sabit kılması ve şehit gibi yaşamaya muvaffak kalıp hidayet nimetinin devamı olan şehadeti biz kullarına nasip etmesidir. Allahümme. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır.